Biraz ölüm, biraz hüzün büyüdü İçimde matemler büyüdü anne En güzel yerinde bölündü uykularım Ben çocuklar gibi sevdim, büyükler gibi ağladım Yüreğim kanadı anne Son güvercin alıp götürdü zeytin dalımı, Çocuklar ölürken ortada Eskidi yüreğimde sevgiye ait bütün sözler, Yaşamak utanca eş, Yaralı bir şarkı kanadı dudaklarımda, Halepçe'de öldüm anne, Bosna'da, Şetila'da, Mülteci kampları gibi ıssız, Mülteci kampları gibi kimsesiz, Bir gece yarısında öldüm Soluğum ulaşmadı sabaha Ağıtlarım Ben yarınlara az kala Şafaklara Mutluluklara Kara bir gökyüzünü çekerek üzerime Yalnızlıkların önünde öldüm Aç kalmaların Yetim kalmaların önünde Kirli şafaklar istemedim anne Çağdaş silahlarla yıkılırken umudu insanımın dökülürken kanları yere kanlı şafatlar istemedim içimde matemler büyüdü biraz ölüm biraz hüzün büyüdü.